وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى اِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Bir Müslümanın bir kafir tarafından öldürülmesine, maslahat gereği dahi olsa bir Müslüman sevinebilir mi? Ve bu Müslüman birçok ümmet, ümmeti şu anda yaşayan ümmetin birçok kesim tarafından rahmetlenilen bir insansa bir mücahit olarak tanımlıyorsa, kabul edilmişse bu inşallah Allah rahmet eylesin bunun öldürülüşüne, şehit edilçüne sevinebilir mi? Ve bunu da dillendirebilir mi? Eğer bu, bu böyle eğer sevinerek dillendiriliyorsa bu üzerindeki haslet ne diye, ne diye isimlendirilir? Evet, sen, is <gülüyor> sen isim vermedin ama sarı çizmalı Muhammed Ağa'nı vasfettin. Yani, şimdi sen Usama bin kastediyorsun. Evet. Yani Usama bin kastediyorsun. Allah rahmet eylesin ona. Ee, şimdi kardeş diyor ki, bazı insanlar var, evet, var İslam aleminde de var bazı Usama Bin Laden'in ölümüne seviniyorlar. Ey iyi oldu diyorlar. Bazı insanlar da üzülüyor. Çünkü böyle bir mucahit diyorlar. İslam'a hizmet etti diyorlar. Şey, Usama Bin Laden'in tarihini azlar arkadaşlar. Usama Bin Laden çok samimi bir Müslümandır. Çok zengindir. suta en zengin şirket sahibinin oğludur. Şu anda da babası Bin Laden Suud'da Suud Devleti'ne borç verir bazen. Böyle bir zengindir. Bu adam bütün parasını Allah yolunda koydu. Önce davetten başladı. Tabi bu kendisi ee, Hüsam-ı Bin şer'i ilimleri bitirmemiş. Normal üniversite bitirmiş. Bütün hayatını koydu. Malını Allah rızası için koydu. Davata başladı. İlk önce Afgan cihadında. ciddi. Orada ne yaptı? Arabilere kamp açtı. O kampta mücahidler hepsi gelip orada ne yapıyordular? Tedrib. Eğitim alıyordular. Ondan sonra içeri giren yenceri dönen. Bunu her bütün devletler de destekliyordular. Suud devleti, su devleti devlet olarak bütün kurumları gidiyordu sene platini veriyordu, oraya gönderiyordu. Hatabildim mi? Yani bu adam Rusya'ya karşı Allah'ın izniyle Rus devletinin en önemli çöküşünden sebep olan da Afgan cihadıdır. Afgan cihadı ne kadar çok güzeldir? Rusya çökene kadar. Yani Rusya Afganistan'dan çekildi. Ondan sonra çöktü Allah'ın izniyle. Bu da mucahitlerin bir karamatıdır elhamdülillah. O kocaman Çinci süper güç yer üzerinde çöktü. Ne zaman kötü oldu Afganistan'ın durumu, ne zaman Müslümanlar birbirine girildi. Ha değil mi? Usama bin Laden de Sudan'a gitti. Sudan'da başladı orada ticaret yapmaya, Müslümanlara hırhırat yapmaktı. Sudan devleti de şeriatı uyguladı. Başladı onlara yardım etmekte. Orada ondan sonra işte bu tehlikelidir dediler. Bu Şimdi Rusya'ya karşı savaştı, yarın Amerika'ya karşı savaş. O zaman bunu yok etmemiz lazım. Zaten Amerikanın, Siyonus'un şeyi budur, üslubu. Bir taneyi senin e, işine geldi destek verirsin, sonradan yok edersin. Arap liderlerini de öyle yaptılar. E şimdi bunu ne yaptılar? Dediler bu kalsa tehlikelidir. Biz o zaman süsmüştük bunu. Haklar ne yaptılar? Sudan'a dediler bunu teslim et bize. Sudan'da dedi etmem. Haklar Sudan'ı bombaladılar. Hatırlarsınız. Sudan'ı bombaladılar ne için? Usame'yi vermedi diye. Beşir Usama'yı vermedi. Bombaladılar neyi? Neyi bombaladılar Sudan'da? Çok enteresan bir şey. İlaç fabrikasını bombaladılar. Dert verdiler Beşir'e. İlaç fabrikası insanlar için ilaç, insaniyet, tane hani insaniyet. Usama mecbur kaldı gitti bir de Afganistan'a Taliban'ın yanına. Taliban nasıl geldi? Taliban'ı da Allah Teala getirdi. Şimdi bunlar çetesi birbirine geçti hikmetiyar başkaları kanca götürdü. Ya Rusya, Rus'tan kurtardınız. Rus şeyinden kurtardınız. Müskof'undan. E girin barabar şeytan girdi oraya. Allah Subhanahu ve teala bu talibeni yoktan çıkarttı. İhlaslıydılar talibenler. Çok ihlaslıydılar. Allah rızası için çalışıyordular. Birden Allah Subhanahu ve teala bunları her yer Afganistan geçti. E Usame de geldi, bunlardan bir oldu. İşte ondan sonra Usame bazı istihadlarda bulundu. Ne yaptı? 11 Eylül oldu. 11 Eylül oldu. 11 Eylül, mesela 11 Eylül müydü? 11 Eylül Amerika'da çöktü. İşte Amerika Usame'yi vermene vermem sana da bombaladılar. Afganistan'ı işgal ettiler. Ondan sonra Irak'ı işgal ettiler. Ondan sonra bütün yönetimler de korkak hepsi. Amerika otur diyor, onlar karınlar üzerine uzanıyorlar. Hı? Yerde seriliyorlar. Korkak. Zaten korkak oldukları için Allah Teala götürdü. Elhamdülillah. Şimdi böyle bir adam hata yapabilir. Sahabe de hata yaptı. Değil mi? Hatta sahabanın hatası ümmete de mal oldu. Şimdi diyorlar, Üsame'nin katası ümmete olmuş. Sahaba katası ümmete oldu. Altı sene cihat iptal oldu şeyde, Hazreti Ali zamanında. Çünkü savaş Hazreti Ali ile mavi arasındadır. Sıffin var. Dört kusur sene, beş sene yakın sürdü. Ondan önce cihat kalmadı. Hatta şey çöpeğinin, nakur çöpeğinin Rum kralının iştahı kabardı. Hazret Mavi'ye meştup gönderiyor. İstersen ben sana destek göndereyim. Hazret Mavi diyor. Hazret Mavi diyor. Ey çöpek ne diyorsun? Ben amcamın oğlunu bu aile aile şeyidir diyor. Aile savaşıdır. Ben yoksa amcamin oğluna elim uzadırım gelirim senin terbiyeni veririm seni diyor. Yani işi biliyorlar. Sahabede biliyorlar. Diş meselesi nedir? İç meselesi nedir? Anlatabildim mi? Usama bin Laden bir iştihad etmiş. Çafiri yerinde vurmuş. Şimdi bir de baksak bu 11 Eylül meselesinde. Bunda da ihtilaf var. Bir kısmı müdür Usama yapmamış. Bir kısmı müdür Usama yapmış. Anlatabildim mi? Bunun gerçeği de Allah-u Alem senaryo çoktur. Ama Amerika bunu biliyordu diyorlar. Biliyordu. Göz yumdu. Buları zaten içlerine sızdırarak bunları bu plan ortada vardır zaten. Bunlara göz yumuldu, destek verildi. Bu olay olsun ki bunlar İslam aleminde bir senaryocusun devletleri işgal etsiler. Bir şey olsun, yeni dünya yeniden kurulsun diye. Tabi bu plan kırık çaldelerinde. Doğru çıkmadı elhamdülillah. Ama uçama yaptı, evet yaptı. Bir kısmı dediler o uçak imkanı yoktur, o yıksın. Bunlar alttan dinamit koymuşlar, Yıktılar. Ama sonuçta ne olursa olsun Usame müştehittir. İsabet etmişse iki Ecri var. Hata yapmışsa bir ecr var. Biz bunu böyle görüyoruz. Bütün alimlerimiz de bunu böyle görüyor. Bu bir. İkincisi, evet biz düşmanın ölümüne seviniriz. Evet seviniriz. Kim dese ben düşmanın ölümüne sevinmem. E orada insanlar öldü, yazıktır. Bu abestir. Ölçüler, Anlatabildim mi? Bir ara şafir. Evet biz biz o, o dine mensubiz. Resulullah, ashab-ı kiram, etba-ı izam, bütün halifeler. Ne derdiler? Giderken ağızı kesmeyin. Çocuğu öldürmeyin. Değil mi? Hayvanı öldürmeyin. Yaşlıya tokunmayın. Böyle bir savaş ederiz. Biz bunların torunuyuz. Anlatabildim mi? Ama bu düşman savaşçı bir düşmandır. Bizi kökten yok ediyor. E bizim de elimiz gücümüz yetmiyor. E bir tane bunları böyle öldürse, evet seviniriz. Sevinmeyen munafıktır Sevinmeyen geçsin imanını test etsin. Mumin olarak. Ha biz yaparız. Belki biz diğeriz yapmarız. Ama bu olmuşsa bir iş. Sevinir Şimdi yapmaktan Sevinmenin fıkhı ayrıdır. Evet bazı alimler var böyle bir iş desen fetva vermezler seni. Ama olduktan sonra hakiki mümin sevinir. Evet sevinir bunun üzerinde icma var. Tabi icma muteber alimler. Çoluk çocuk diyen yani bir alim devlete diyenlerden de var. Vela bunlar elhamdülillah elimizin sayısı kaderi alimlerdir. Ama birçok nedir? Elhamdülillah Rabbani alimler yer üzerinde bitmez. Yanlış anlamayın. Sadece Suud demeyin ha. Yerin, her yerin her yerinde alim var elhamdülillah. Her yerin, her İslam ülkesinde hakiki mümin var. Hatta çafir ülkelerinde hakiki Rabbani biçimde alimler var elhamdülillah. Amerika'da da olsun, Londra'da olsun, Avrupa'da da olsun. Var elhamdülillah. Her yerde var. Evet biz seviniriz. Ama bu iştihat hatalıysa Ümmete mal oldu. İşte bak bunların yüzünden biz ne gördük? Sanki <gülüyor> Bula, Usama olmasaydı biz gül gül Değil mi? İşgal yoktur. Şeriat devleti her devlette var. Yan yiyip yatıyorduk. Ne güzel. Cihat ediyorduk Usama geldi. işimizi bozdu. Böyle miydi arkadaşlar? Böyle değildi. Tam tersine işgal ne zaman başlamış? Osmanlı devletini çöktürttükten sonra. İşgal başlamış. Ümmetin malı, erzi, her şey Cavur'un elindedir. Ondan sonra bizden kuklaları koymuşlar. Hüsnü Cavur'u, gazafi tahut'u, vasayil'e. Bunlar nedir? Bir nevi şimürgenin uşağı. Biz dedikçe Napolyon bile Kur'an okudu ben Müslüman oldum dedi Mısırlılara. Aldatsın diye. E bunlar da böyledir. Ondan sonra biz. Cülcülistan'daydık, Usama geldi, işi bozdu. Hayır, öyle değil. Biz zaten işgal altındaydık. Zaten yuhri kesiyor, biçiyor. Her şey aykışlıyor. Tam tersine Usama bu ümmetin içinde neyi yaptı? dirilti Cihad ruhunu diriltti. İhsas ruhunu diriltti. Evet, biz Usama hatası var ise Allah Teala gidip orada cezası verir. Biz burada hatası var ise istifade ederiz. Aynı hataya düşmeriz. Hakiki Usame'nin durumu ümmette budur arkadaşlar. Böyüc bir adamdır. Böyüc bir mücahittir. Allah yolunda koymuş. Ya en son büyüklüğü ne olsun daha? Allah subhanehu teala onu düşmanın eliyle öldürdü. Olabilirdi bir müharrade düşsün ölün, kimsenin de haberi olmasın. Çender atrafındaki adamlar onu cömeller biter Ama kim öldürdü onu? Düşman öldürdü. Bu nedir? Yani Allah onu kabul etti. Değil mi? Çafirin elinde bir kabuldür. İçincisi, en büyük devletin başkanı çıkmış, dünyaya müjde veriyor. Kim öldürdüm? Bir adam öldürdüm. Ya bu kadar korkutulmuş demek ki. Hakiki mümin de budur. Resulullah diyor, Nusurtu burru'bi mesireti şair. Ben gelmeden bir ay önce korkum gelir. O, o gittiğim yere. İşte budur. Sonra Allah Teala Usami ölseydi, bizim haberimiz olmasaydı ama öldü, ilan edildi neden? Yedi senedir Hüsam'a ne yapıyor kimse bilmiyordu. Ama öldü. Bu nedir? Yani Allah Teala bize izin verdi, siz buna rahmet okuyun. Değil mi? Çünkü haberi yayıldı. Haberi yayıldı, o zaman bu Allah'tan bir izindir bize, buna rahmet okuyun. Biz de diyoruz Allah rahmet eylesin. Şehidlerden kabul etsin onu. Hatası var ise sahaba da hata yaptı. Sahaba zamanında Hz. Muaviye'den Ali'nin savaşında kaç tane sahaba öldü? Kaç tane mal ciddi? Kaç tane insan telef oldu? E bu da kata. Anlatabildim mi? Bu neden ölçülmez? Anlatabildim mi? Ama matat şaklamıysa evet şimdi gelelim madalyonun o bir tarafına. Şimdi el-kaide diye bir şey var. Bu yüzden uşağıma aynen değil aslında. El-kaide meselesi evet uşağıma başlattı mı ama sonradan ne oldu? Bu kontroldan çıktı. Çünkü usamı kendi arkadaşlarıyla görüşemiyor. Yani kontrolden çıktı. Hamasetli Irak'alalım. Irak'ı Amerika işgal etmiş. Biz ben Irak'lı olduğum için Irak'ı bilirim. Amerika işgal etmiş. Cenzler var. 13 yaşında, 14 yaşında önünde babası ölüyor, amcası ölüyor. Amerikan askeri geliyor, bacısına, kardeşine, amcası kızına tecavüz ediyor önünde. Bunlar ölüyor. Bu 13 yaşında, 14 yaşında çocuk ne olur? Ha? Ne yapsa intikam alır. E bunlar ne oldular? Hepsi silahe sarıldı. Biz de kaideyiz dediler. Orada hatalar olabilir. Anlatabildim mi? Yani bütün kaidenin hatasını usameye yükselmek abesleşti kaldı. E bu fıkhi medreseleri de var. Bir tane iyi niyetten. Mesela mürciyelerin başı, fukaha-i mürciye İm İmam Hamad Telebesi Abu Hanife. Bu görüşü iyi niyetten attılar. Yani bir müşkület de yoktur. Ama ondan sonra ne oldu? Tevhidi kazan, İslam'a muhalefet olan bir Akit oldu. E iyi de vabalı onlara mı gider? Cidmez Onlar iyi niyetten bir iştihar yaptılar. Ama vabalı içime gider. Kim bunu gider, amel edin. Onun için El-Kaide'nin bütün suçu Usame'ye yüklenmeğe abestir. Evet, Usame böyük adamdır. Şehit olmuş. Amerikan ona terör dedi, biz de mi diyeriz? He? Yahu düşmanı senin? Nasıl olur benden düşman? aynı safta oluruz. Evet, bana göre, bana göre, mücahittir, ama hatası var. E bu ayrıdır, rahmet okuma ayrıdır, ama terördür deme gayrıdır. Bir de terör diyen çimlerdir. Çimlerdir. He? Kafirler, yani de masanın arkasında oturmuş. Her, heş, her, her şey güzel, He, maaşım da geliyor. Yerim de rahat. İşte Usame gibi benim ülkeme de gelse maaşlar kesilir. E, dünya karışır. Ben, ben, bunlar istiyorlar. Daveti sadece böyle masada güzel. Bu davet değil. Asıl davet cihattır. Cihadı talap asıl davettir. Yani davet nasıl olur arkadaşlar? Asıl da cihattan sonra davet olur. Cihad nedir? İslam bize öğretmiş git İslamiyeti yay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyeti tebliğ ediyor. Olmuyorlar, cihad ediyor. Cihad ettiktan sonra o devlet o o o, o memleket İslam ölçm altına giriyor. Ondan sonra hadi davacılar gidin. Bu bunları da, İslam'a davet edin. Evet. O bilmez demiştim ki şey Hüseyn'in ölümüne sevinen dandığı ifade yani söyleyen Buna ne isimle bakarız? Nasıl tavsillerde Yani bunun datayı var. Buna sevinenin datayı. Var. Eğer cahil ise, bilmiyorsa bunun hükmü, hükmü cahil hükmüdür. Ama bu uzman ise, işi biliyorsa bu munafıktır Allah korusun. Yani neden munafıktır? Yani şimdi ben anlamıyorum. Nasıl olur? Bir insanın sevinimine bir müslümanın ölümüne hem bir müslüman sevinir hem bir kafir sevinir imkanı var mı onun la hiç bir araya gelmez mi hiç imkanı yoktur ne kadar o musulman bile bak hazret muaviye hazret ali'den kavga ediyor diyor amcemin oğluna elimiz otu yani bu ayrı mesele mehme yukun usman İslam dininden çıkmamışsa usmanı bırak en bir junahcer musulman İslam dininden çıkmamışsa o bizim kardeşimizdir Ölürken yakarız onu, gideriz namazını kılarız, dua ederiz onun için. Madem İslam dininden çıkmayıp imanı bozan bir fiil yapmamış bazen imanı bozan fiil yapar, cehalet onu kurtarır. Anlatabildim mi? Onun için bunu böyle adamın e, sevinen e, e, Amerikan ağzıyla konuşan, düşman ağzıyla konuşan o imanından şüphe etsin, tehlikededir Allah korusun. Evet. Tamam mı? والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على